hasretmiştik. Ee, i̇şte oraya sığma kapasınız. Ee, daha önce 90 kişi kadardı. Evet. E, Siz kılavuz olarak e, bugün biraz kardeşli oldu ama e, 90 kişiye kadar alabiliyoruz normal bunlar konusunda. Tabii e, hoş geldiniz tekrar. Burada e, okumak, e, öğrenmek, şeyler öğrenmek ama anlamak isteyen insanları aslında giderek azaldığını düşünüyoruz ama e, buradaki kısmı herkesin o kadar da e, zihinsel ya da belirsel kontrolün bizim o kadar adapte olmadığını yine de her şeylerden İstanbul'da ve İstanbul'da gelen arkadaşlarımız da var. Ee, zihinsel kontrol bizimle karşı ve de düşünmek isteyen, hala yola devam etmek isteyen çok insan var ve bunun kıymetini bilmek gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden onun e, üçüncüsün üzerinde İstanbul'da politik felsefe okumaları atölyesinde bu e, Yeni bir e, dolap geçmek bir büyük niyetiniz var. Şimdi i̇şte, e, ben oturarak devam edeceğim. Genelde e, bizim kamu sal, yaşadığımızda, yani e, zararlı dolap, kamu sal e, insanların büyük bir çoğunu, kitlenin büyük bir çoğunu aslında e, buraya e, bu tarz etkinlikleri Yorucu da olabilir. Mesela biz AVM'e gitmek istiyoruz, evde televizyon izlemek istiyoruz diye ya da sadece bilim tıp bilim ulkanelerinde kullanmak istiyoruz e, kimlerin yol olduğunu diyoruz. Fakat e, sanırım buraya gelen herkes, bu markete bine saat beş e, ile arasında, baktığını buraya gelen herkes bu tarz bir konfor bu tarz bir e, kamu saldığındaki çöküntünün insana hiçbir şey getirmediğini ya da insanın e, toplumsal yaşamındaki anlamsızlığı arttırdığını düşünmek Demek ki de e, üçüncü seferde şu sözü tekrar, tekrar söylemek istiyorum. Üçüncü seferde derken her atölyeye başlarken şu sözü söylemiştim. Zihinsel komponizme itirazımız var. Belki bizim bütün atölyelerimizin e, alt sloganı bu oldu şimdiye kadar. Zihinsel komponizme itirazımız ee, belki e, felsefe etkinin zaten kendisi bir yandan Agora'da bulunmaktan yani bir nevi kamusal yaşantı içerisinde bulunmaktan ama diğer yandan da kamusal yaşantı içerisinde bayağılıktan kaçma ve hem de o kaçma içerisinde sırf bedensel aynı zamanda zihinsel rahatlıklara karşı da bir tepki e, içeren etkinlik olarak çıkıyor bu felsefe. O yüzden bu e, hala yeriniz var eşiklerde en azından. Bu da iki sandalye sığıyor. Onu söyleyeyim. Şehirdeki arkadaşlarımız ayakta kalmasını istemeyiz. Şimdi ben e, belki daha önce katılanlar için bu kısmı biraz tekrar olabilir ama e, oldukça fazla sevgili arkadaşımız var. Atölyeleri nasıl gerçekleştirdiğimizi, hangi üsürlerde gerçekleştirdiğimizi ve e, bu pratikleri nasıl oluşturduğumuzu biraz anlatmak istiyorum. Özellikle ilk seansda bir ara vereceğiz. Genellikle e, 45 artı 45 şeklinde yapıyoruz. Salı günü bir 10-15 dakika ara veriyoruz. Altıya doğru. E, birincisi sanırım bir şunu söylemek gerekiyor ki zaten buraya gelen kimsenin bu niyetle gelmediğini de sanıyorum ama genel adı çağdaş politik felsefe olunca e, günlük siyaset dilinden konuşmayacağımızı tahmin edebiliyorsunuz. E, zaten hem bunun mekanı bu atölyeli hem de felsefenin genel olarak üst soru bu tarz bir günlük siyaset dilini çok fazla kaldırmıyor. Biz e, şüphesiz burada politik olandan, polisten, e, bir takım çatışma figürlerinden bunların hepsinden söz açacağız ama yine de söz açarken beylerin yaptığı ayrım kılınsaken yani meslek olarak bilimle meslek olarak siyaset ki burada politika tabirini da altını çizmek istiyorum. Yani burada meslek olarak siyasetçinin bu bir e, usubu, sübün yazısının içsel olması gereken şey atölyede ruh olsa gelir. E, bu olsa gerek. bu bağlamda bizler çok yani felsefenin kendisine has diliyle e, o felsefi usuptan fıza Taş falan atölye pratiğini gerçekleştirmek istiyoruz. Ee, i̇kincisi e, dersin e, metinleri bizim için çok fazla belirleyici olmakla, e, her e, atölye e, seminleri için ya da her seans için bizde okuma şansları e, vermek bizde genellikle tartışmaları bu ustuda sürdürmeyi tercih ediyoruz. Örneğin benim bazı başka yerlerde atölyeler atölyelerde oldu ve bu atölyelerde sonlara doğru yeni katılımcılar oldu. yeni katılımcılar önceki usulleri bilmek için hep gelip bir anda akıllarına gelen her politik felsefe konusunu her felsefe konuyu bir anda atölyenin ortasında tartışmaya başlıyorlardı ama biz genellikle usul olarak her zaman ne konuşacağımızı söylüyoruz, hangi metinler etrafında tartışmayı söylüyoruz ve bu metinler çerçevesinde yola devam ediyoruz. Tabii şunları e, birçokunuz girişte gördünüz aslında bizi geçtiğimiz yıl bu asöyle tam olarak ne yaptığımızı e, gösteren bir kitapçımız da var. Bunu e, birçokunuzun aldığını sanıyorum az önce. Şu çağdaş politik felsefe okumaları kitapçısı yani asöyle ilkimizin e, bir kitapçı e, yayınlandı. Burada tam olarak geçtiğimiz seneki. E, işte her seansın diyelim 3-4 sayfalık O zaman e, Hemen beyaz pahtının arkasında oturan Yavuz Bey, e, Yavuz'un da başı son yazıyı yazdı. Atölye katılımcı kutumlarının tariflerisi. Yine arzalanıp bütün atölyenin e, kaybını tutup bunların dökümünü yapmıştım. Bu da çok başlık katılımcı ötgenisini göremiyorum şu an. Ama burada olduğunu sanıyorum Birkaç öğrencimizin doğrudan yazısında ya da katılımcı diyelim. Yani Gökhan öğrencimde o Yavuz Bey katılımcımız. O yüzden öğrenci ya da katılımcılarımız diyelim. Burada doğrudan Atiler'de 8 hafta ya da 10 hafta boyunca geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz sefer 13 hafta ile Ardol'un da gelmiş öğrencimiz için. Hoş geldiniz. Bir şekilde geçen sene yaptığımızın bir muhasebesi, bir dökümü bu e, kitapçıkta bulmanız mümkün. Yani buradan da anlayacağımız e, biz e, buradaki atölyelere gelen herkese işte efendim her hafta yazı yazmayı zorunu tutuyoruz. Çünkü okul değil burası. Herkes e, kendisi e, talep ettiği ölçüde atölyede pratik partizmı. bazıları dinleyerek bazıları okuyarak belki bu sene geçen sene farklı 10 dakikalık sonlar da anlayıp İşte bazı arkadaşlarımız bazı katıncılarımız yazarak buraya katkılar e, sundular ve bir şekliyle buradaki e, pratikleri felsefe etkinliğinin çeşitli safalarından e, beslenerek sürdürmeyi tercih ediyoruz. Yine dersin metinleriyle ilgili de şunu söylemeniz gerekiyor. Bu senenin e, alt e, konu başlıklarına savaş bahsi ve özellikle de şiddet bahsi usulü. Yani biz modernler, çağdaşlar ve karşılaşmalar arasındaki ilgiyi gözetirken özellikle de savaş ve şiddet bahisleri etrafında odaklanmayı tercih ettik bu sene. Ve bu iki, bu bahsettiğimiz bahislerde özellikle iki kitap sanırım atölyemizin temel referansını oluşturacak. Öyle görünmekte. Sonuncusundan başlıyorum. Bu kitabı sanırım çoğunuz gördüğünüz Aralıkay'ın ilk haftası çıktı. Dar kapıdaki mesik Walter Bey'in ve politik felsefesi kitabı. Bu İstanbul Üniversitesi Felsefleri'nin e, politik felsefe günlerinde yaptığı çalışmanın e, biraz daha işlenerek, biraz daha değiştirilerek e, kitabın dönüşmüş hali bu bizim e, alt yapılarımızdan bir tanesini oluşturacak bu atölyede e, özellikle de benim kendi çerçevende kullanacağım e, kavramsı anlaştırmak için e, diğeri ise neredeyse e, e, artık ben ve en fazla isim karşılık üzerinde yazdığım kitap bu Şimdide Birlikte Şimdide Karşı. Ee, ama tabii bu kitabın üstünden benim açımdan çok yıl geçtiği için ben e, bu sadece bir alt zemin olarak buradaki kavramsal kavramsala ben bunun üzerine çok fazla araştırma yaptım. Bunun sonrası çok fazla e, derdim. Ama en azalt temel meseleler arasında Şimdide Birlikte Şimdide Karşı hala temel referans olma özelliğini sürdürüyor. E, ben e, bu çerçevede biraz belki atölye programını anlatabilirim. Bugün bu ilk seanstan politik felsefe nedir ve özellikle ne değildir bunun etrafında bir konuşma yapmayı ikram diyorum. Saat yediye kadar bir arada vereceğiz. Ve bu politik felsefenin sınır sorunu olarak savaş ve şiddet bahsini atölyenin bütün 8 haftasına yaymayı ikramlıyoruz. Önümüzdeki hafta hemen konuşacağız. Ee benim Yeni Derbe Aralık ayında TVSF dergisine inanan bir Mahkemeyle yazım var. Hem bunun hem de daha öncesinde Felsefi Düşünce dergisine yalan bir Hegel yazım vardı. Ve de bu Hegel'in ve Mahkemeyle'nin savaş kavrayışlarını toplumla ilişkisi bağlamında bir savaş ve toplum ilişkisi bağlamında Mahkemeyle ve Hegel bağlamında sürece ilk ikinci haftamızı sürdürmek istiyorum. Üçüncü haftada e, e, yenilerde doktor ısını Paris Üniversitesi'nde e Üniversitesi'ne bitiren e, Serpil Tunuş hocamız e, Adolu Üniversitesi'ne yeni bir kitap çıkardı Armata'nın yenilerinden Paris'ten. E, kitabın konusu aslında e, Jacques Véry'de ve Thomas Hobbes'de yasa ve adalet ilişkisi üzerinde. Yasanın ötesinde adalet ve yasa karşısında adalet ikri etrafında bir sunum gerçekleştirecek. Bu yine atölye bağlamında. Kendisini 3 Mart'tan ağırlayacağız burada. Ee, ki kendisinin öğrencileri de aramızda onu tekrar söyleyeyim. Sertörüceler öğrencileri de geldi buraya. Ee, 10 Mart'ta e, yine e, Thomas Hobbes ve karşılık kıyaslaması üzerinde bir e, sunum gerçekleştireceğiz. Ve yine tabi bu arada sizden gelecek ihtiyaçlara göre sunumlar almak ya da atölye esasında katılımınızı görmek için e, Sonraki hafta 17 Mart'ta Russo ve Hegel tekrar Müser Hegel'e Russo karşısına koyarak bir e, sunum ve gerçekleştireceğiz. 24 Mart'ta Marmara Translize Kamu'dan bir hocamızın e, Profesör Dr. Metin Sarpati kendisi Spinoza ve e, özellikle de iktisal felsefesi üzerine bu şiddet bahsini e, hem kendi problematikleri arasında bize Spinoza ekseninde bir Çağdaş Okumak gerçekleştirecek. Sonraki hafta 31 Mart'ta Mustafa Boylaz Hoca yine kendisinde Arnatan'dan birçok kitabı var. Kendisi Burdi ve Weber üzerine şiddet bastım tekrar ele alacak. Ve son hafta ben Şimlik ve Baytel Bey'in etrafında bir partizat verirse meselesini ele almayı planlıyorum. Tabii genellikle programları bu şekilde oluşturuyoruz ama... Her zaman etkileşim, burada etkileşim, karşılıklı iletişim esas olduğu için e, yine bu etkileşime göre zaman zaman değişikliklere de gidebilme olasılığınız oluyor. E, buraya kadar sorusu olan var mı? Öncelikle onları alalım. Çünkü atölye olduğu için her zaman sizin katılımınız çok esas. E, ben mutlu olduğunca burada e, etkileşimi gözetiyorum. Evet. Ders olmadığı için akademide yaptığımız hiçbir şeyi yapmayacağız. Çünkü şey akademide e, bu arada size de bir sanayi bulun. Burada yerler var çünkü e, şey ayakta size. Zaten ben benimkini verdim ya da e, ayakta ayaklık alışveriş. Siz e, şöyle şey Şimdi eee Atölye'de bazı kredi işler var. Bazen, e, ya da arkadaşlar size sizin dersiniz zorunluydu o yüzden aldık. Çünkü pandeyi çok arkadaş arttırıyorlar. Ya da bizim kredi doldurmamız gerekiyordu. Dersleri o yüzden seçtik diyorlar. Ya da biz üniversite mezunu olmamız gerekiyordu. O yüzden üniversiteye geldik. Aslında bizim buradaki konularla hiçbir alakamız yok diyen öğrenci sayısı fazla. Ama şey atölye talebe esas, yani talep eden insan esasına göre ilerlediği için e, bu aperimizdeki standart e, şeyleri çok yapmanın yerini bu değil bence. Yani birasa e, da şu an sözlü olarak geçirdiğim şey şeyiyim. Ama şu eee olsun bizle eee mail iletişimini sürdürecek. Yani eee sonra zaten maillerinize kayıt usulüyle paylaşırsınız şorumuz. Eee birçok yani bu atların duyuruları kendisi yapacak Yani Facebook sayfasında kendisi e, kullanıyor. Ancak yani bundan sonra hem yani, de neyin yoluyla iletişimi sağlanacak diye. Ee, Birincisi bu. Yani temiz. tabii e, daha önce tanıştıklı söz almalı daha e, hızlı oluyor ama belki yine de soru sormak isteyen vardır, çekilen vardır. Tekrar onlardan da anlayabilirsiniz. O zaman ben biraz daha ilerliyorum. Şimdi e, Çağdaş e, politik felsefe okumaları olduğu için her seferinde bizim e, politik felsefelerden ne anladığımızı özellikle de ilk e, seminerlerde söyleme ihtiyacımız oluyor. Çünkü e, politik felsefe terimini e, farkındasınızdır. Kullanımı özellikle Türkiye'de son 10 yılda alacak bir fark. Biz de İstanbul Dersi Tansiyonu bölümünde e, bu e, terimi hem bir zorunlu dersler, hem de birçok kurumsal etkinlikle bu terimin e, yaygınlaşması anlamında çok fazla e, öncü olmaktayız. Yani Örneğin artık bu terim bizden de çıktı. E, yeni yayınlanan birçok kitapta yani, her de kitabın başında politik felsefe daha yoğun olarak kullanalım. Görmekteyiz daha yenilerde görüyoruz. Üzerine bir kitap okumun bir içinde. Şimdilik üzerine kitap yazan bütün arkadaşlarımız e, benden de yani birbirimizden bağımsız bir şekilde hepimiz politik felsefe kullanmışız. Bu iş tesadüf olamaz. Şimdi bu anlamda son 10 yılda artan bu politik felsefe yani kullanmadığımız ve kullanmakta hiç siyasi felsefe ee, niye karşı karşıya değerliğini, e, niye karşıtı olduğunu ve niye siyaset terimi kullanmadığınızı söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü e, geçtiğimiz e, hemen e, bu deneyimin kitabında da çok fazla özellikle girişte politik bir tarz sefer ne işe yarar sorusuna ilet vermeye çalıştık girişimizin sonunda. Genellikle şimdiye kadar e, bu siyaset tarz seferi bu terimi kullanan e, hocalarımızın birçoğu siyaset felsefesiyle şunları özdeş tutmaya çalıştılar. Tamam. Siyaset felsefesi onlara göre değişiklik işte, devlet felsefesi o da de yönetme sanatı üzerine bir girişim olarak görmeye çalıştılar. E, bu bağlamda biz e, şu devlet felsefesi, siyaset felsefesi ve politik felsefenin ayırt edici özelliklerini biraz uğurlamaya çalışıyoruz. Tabii bu her şeyden önce e, burada kelime e, ya da tarihselliği anlamında bir farklılık söz konusu. Örneğin siyasetin geldiği gibi zaten serisliği yapma bir e, sürgün bütme becerisi iken politik kelimesi polisten yani, evet. geliyor ve bir de bir yurttaşlar toplumunun birbiriyle de de denk olan yurttaşlar toplumunun e, yönetmesiyle alakalı bir pratik olarak geliyor. Yani yine bir siyaset her zaman bir üstte yönetici figürünü alttaki yönetilenleri yönetebilme kapasitesi olarak anlaşılırken, politik olanda her zaman eşitlik talebi ve bu eşitlik bağlamında daha da öncesi, onu önceleyen bir unsur olarak ya da koşul olarak denklik talebi daha belirleyici olmaktan. O anlamda bakıldığında birincisi siyasetle politikanın zaten referans olduğu ya da kendisine gönderi yaptığı anlamlar, toplumsal etkileşimler oldukça farklı dosylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi burada tabii ikinci sorun da hep siyaset terimi kullanan hocalarımızın genellikle siyaset alanıyla ahlak alanında yakınlaştırma çabası da var. Yani örneğin birçok siyasi sorunu böyle ahlaki ve mistik bir takım varoluş modelleriyle örtme gibi bir takım teorik girişimler de bulunmuştur. Sanki işte bütün insanlar ahlaklı olsa tüm politik sorunlar çözülmüş gibi bir eğilim de bu çerçeve içerisinde sözü. O zaman demek biz politik felsefeyi kullanırken bir siyasi, siyistik yapma değil. aynı zamanda ya da bir devlet nasıl kurtarır sorusunu sormak çerçevesi içerisinde değiliz. Yani bu devleti nasıl kurtarır sorusu, politik felsefenin sorusu olamaz. Bu zaten yönetim işiyle ilgili başka bir soru. Her şey bir felsefenin zaten sorunu bu tarzı bir sorun olamaz. Genellikle siyaset felsefesi başlığı kullanılar devleti ya da ülke diyelim onu anlama, onun eşit ulaştırma ve onun e, sürekliğine e, ya da devamlılığını yeniden tesis etme yönünde bir düşünce olarak kendisine ortaya koymak. Evet. Bu bağlamda politik belsede zaten bu e, mülkün, mülkün devamlılığını e, gözeten düşünmeyle e, kendi farkını o mülk etrafında kurulmuş eşit bağlarının, oradaki mantıkların ifşasıyla kendisine ortaya evet. koymak. Evet. Başka bir deyişle, daha basit terimler kullanacak olursak, yani politik felsefe zaten bu tarz bir devlet kesimlisi rafiine karşı eleştiren, olumsuzlayıcı ve yıkıcı bir hamle olarak gelmekte. Politik felsefe bir yönetim mantığını destekleme, onu daha da güçlendirme olarak değil, yönetim mantığını ifşa etme, hatta yönetirken kullanılan bir takım semboller, meşruiyet bağları, ilişki tarzlarını mantığını e, görme, açığa çıkarma ve bunu ifşa ederek gitme çabasını gidiyor. Bir nevi mantıklar orada yani e, izleyen, saklayan, olayları başka türlü aktaran mantıklar ve, ve bu mantıkların ifşası, e, eleştirel anlamda ifşası ve olumsuzluğun anlamda ifşası politikasının temel görevi oluyor. Çünkü bakıldığında siyasi karşısında kitaplarını alırsınız ki bunların içine derste de okumuyoruz genellikle birkaç tür yöntem veriyor. İşte Platon'da devlet nedir? Peki i̇şte Platon'da devlet terimi var mı? O ayrı bir sorun. Çünkü state dediğimiz ya da etaf dediğimiz ya da start dediğimiz kelime batı dillerinde 15-16'ın falan çıkıyor. Yani zaten böyle bir kelime daha öncüsünde yok. Bir kere zaten tarihsel bir hata da yapıyor. Platon'un bahsettiği terim doğrudan e, politeia, polis, yani polis yönetimi mesela ya da bazı bazı başka filozoflarda imperium, imparatorluktan bahsediyor. Doğrudan devlet kelimesi de geçiyor. Onu geçtik yani Thomas Hobbes'ta bile geçen kelime common de. Yani yine state kelimesi geçmiyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda e, burada birkaç metodolojik sorun var elimizde. Bazıları diyor işte Platon'un tırnak içinde siyaset görüşleri bunlar arası da bunlar. Ee, Ki keronu gibiler bunlar sanki bunların hepsine bir ikibedeli bir, bir taslak yapıldı. Biz politik perspektif e, göremle yerine getirilmiş olmuyuz. Böyle bir metodolojik bir sorun var ya da e, sanki politik fikirler, tarihsel, toplumsal dinamiklerle oluşmuyor. Sanki hepsi böyle tek bir kağıdın yüzeyindeymiş gibi. Bütün hepsinin bir tevdi öyküsü yapar. Böyle bir, bir okuma var. İşte bu tarz okumaların doğrudan politik felsefenin görevleriyle aynı işleri yaptığını düşünmüyorum. Ki zaten elimizde de temel felsefe içinde başka bir sorunumuz var. O da geleneksel felsefelerin tırnak içinde siyaset felsefesi atlattıkları şey, atlattıkları rol. Örneğin çok basılı var şöyle bakar geleneksel felsefe tarzlıkları. Efendim diyor. ...teorik felsefe var. O çok üstün, ulu bir şey. Ee, i̇şte bunda merkezde ontoloji durur. Bir de felsefenin... pratik alanları var. Bunlar daha tabii epistemolojik anlamda daha aşağı sayılıyor. Bu aşağı şeyler içinde de... ...felsefenin... E, ...efendim... ...siyasetle olan... E, ...siyasetle sadece siyasetle ilgilenen... ...kısmına e, siyaset felsefesi... ...anilat ilgilenmesine anilat felsefesi var. Yani bir diğer çizasyon var... Bu diğer aşığın en altında pratik felsefe konuları var. Onlar da e, sadece kendi sektörel konularıyla ilgileniyorlar. Bir kere bu ayrım çağdaş felsefeyle birlikte, e, daha, daha önce çağdaş felsefeyle geçti. Daha açık bir tarih konumda. He gel sonrası felsefede bu ayrımların hepsi parçalanmaya başlıyor. E, bu tarz bir ayrımı hala, yani 21. yüzyıl e, düşünme pratikli içerisinde hala bu geleneksel ayrımları kullanamayız. Ee, bu çok aşmaya, aşınmış e, ya da e, aşınmaya çalışılan bir maalesef sorunlardan bir tanesi. Demek e, kullandığımız tanımlar, ayrımlar ve belirleyici bir takım unsurlar daha öne çıkartmak. Özellikle de Çağdaş Felsefe alanında Çağdaş Politik Felsefe'nin özellikle arayı verdikten sonra biraz daha net açacağım bu ayrımları kullandığı geleneksel felsefenin, tasdiklerinin hiç uygun düşünen bir takım usul ve yöntemler var. İşte bu atölyede tam da bu usul ve yöntemlerin biraz daha belirgin kılınması için gayret e, sahip edeceğiz. Ama bileyim tabi geçen sene ilk açılışa gelenleri ikinci tekrar olabilir ama şu aynımı da çok artık e, temel aynımı saydığım için devam etmek istiyorum. E, yani 20. yüzyılda politik felsefeyle uğraşan ve önemli filozofların hemen hemen hepsini yaptığı temel bir ayrım var. O da politikayla politik olan arasında yaptığı <gülüyor> ayrım. Yani politik olan derken sıfat olarak gelen yani bir isim ve kavram olarak politik olan ve politik arasında yaptığı bir ayrım var. Bu ayrımları kimler yapıyor? Neredeyse bilmiyiniz Türk ile politik felsefeylerin hepsini işte karşılıklıktan tutun, şantay mutfağını, kastörel, serdefora, hatta bunları işte e, çeşitli akademilerdeki izleyicileri, Amerikan Akademisi'ne izleyicileri, neredeyse en çok yaptığımız ayrımlardan kendisi bu politikayla pozitif olan arasında yaptığımız ayrımlar. Şimdi birincisi şunu söylemek lazım. Bunu nasıl ayrıtıracağız? E, bu iki kavramı. E, her şeyden de şunu söyleyeyim. Bu iki kavram arasında bu saydığımız filozofların hepsi farklı tanımlar yapmakta ama dikkat çekmesi gereken unsur bu ayrımın yapılmış olması. Örneğin en e, basit ayrımına gidecek olursak bunun, biz politikayı insanın bir etkinlik tavrı olarak değerlendirirken, e, politik olanı insanın bir varoluş tavrı olarak ya da derken insan topluluklarının darı. Çünkü biz politika deyince e, insan topluluklarını ya da yurttaş topluluklarını kolektif bir biradarı olarak anlıyoruz. Ve denilebilir ki politik olan ilişki neredeyse bütün insan topluluklarının hepsinde var. Fakat politika bunun etkinlik anlamda kurumsallaşması farklı farklı gönderilere gitmekte. Evet. Örneğin demokrasi, kratiği bir politika etkinliği olarak bütün insan topluluklarında olmayan bir etkinlik. Evet. Örneğin demokrasi yaparsak. Yani, politik olan ilişki ya da dost düşman ayrımı diye ya da çatışmalı bir tanesi. Bu genellikle insan topluluklarının tamamında görebildiğimiz bir etkinlik. Şimdi burada özellikle karşı şimitar hareketle e, bu kitapta da çok fazla bulgudunuz gibi. Genellikle şimit e, e, bu 1932'de yazdığı politikalar kavraması kitabında şunu söylüyor: "Ben e, tüm bu televizyondan bakıyorum diyor, güncel zamanındaki politik düşünceleri bakıyorum diyor. E, politik altında her şey söylemişler, e, siyaset bilimi yapmışlar, siyaset Fenstesi yapmışlar içinde. Fakat politika politikayı bir türlü tanımlamamışlar. Şimdi ben bunu arıyorum, bu tür tanımlara bakıyorum ve şimdi şunu görüyorum kendi araştırmasına bakarken. Örneğin bir liberaldan tanımlıyor, birkaç liberalden liberaldan tanımlıyor. Politik, politikayı tanımlamamış ama politikayı tanımlarken politikaya hep ekonomik kriterleri koymuş. Ya da başka bir liberal hep sosyal ilişki ile politik ilişki birbirinin yerine geçebilir şekli kullanmış. Bazıları hukuki olanlar politik olan yer değiştirmiş. Bazıları dini olanlar politik olan yer değiştirmiş. Şimdi ama bize basit bir eee bir kere, bir kere diyor ki, politik olan kendisi has bir jeneri işte süksansı, bir tüzüğü yoktur. Politik olan tüm insani ilişki bu, e, tavırları içerisinde e, türeğidir. Yeter ki o insani ilişki bir yoğunlaşma derecesi olarak e, dost-düşman ilişkisini üresin. Yani bir çatışmalı bir ilişki tipine kurusun. Örneğin e, 17. Yüzyılda politik olan e, ilişkiyi dini olan şeyler belirleyebiliyordu. Çünkü örneğin işte Katolik ayıma politik bir yoğunlaşma derecesine dönebiliyordu. Ah bugün Avrupa'da, Otostanda, Katolik arasında bir ilişki ne kadar çatışma olursa olsun, hiçbir zaman e, tam anlamıyla o 17. yüzyıldaki politik e, sapmasına dönüşmez. Yani bugün başka ayrımlar var. Demek her ilişki modelinde politik alan kendisine malzeme götürebilir ve bunu yoğunlaştırmayı yapsalar ortaya çıkarılma kapasitesi var. Bu alanda Schmitt'in tanımı oldukça plastik. Ve çevresel olmayan, yani tözsel olmayan, yani politikanın yeri budur diyemeyeceğimiz bir tanım olarak çıkıyor. Zaten e, bu yüzden şimdi şunu söylüyor, yani politik olanı bu yüzden zaten devletsel olanla yer değiştirme. Çünkü devletçiler olarak tanım olarak, işte biz politikayı burada yapıyoruz bir politikanın tekeliği olmayan yani politikanın olanı budur der. Ama Şimd ve Şimd sonrası birçok bize şunu göstermek gerekiyor politik olan o kadar e, plastik bir şey ki e, o e, kendisine çizilen ya da kendisinin halinmesine çalışılan ya da politik olanı çünkü herkes hoşlanmaz bir şekilde o politik olan bir e, statü ya da bir kapalı alan tayin etmeye çalışılan. O kapalı alanın hiç zaman politik olansız. Eninde sonunda bir yoğunlaşma devisi var. Başka yerlerden kaplama kapasitesine sahiptir. E, bu, bu alanda ee, ben bu politik olanın indirgenemezliği teorilerine e, uluslararası ilişkilerdekilerden ve felsefedekilerden farklı olarak realism tanımlı yani politik olan şeyin indirgenemezliği, başka şeylerle ikame edilemezliği fikrine e, politik felsefede realism ben evet. ve bu e, realism olduğunu derin kendi de, politik olanın plastik karakterini yani birçok şey içerisinde kendisine satışma üretebilmek kapasitesini anlamak. Burada bir soru alabiliriz varsa biraz yol geçiyoruz. bu. Hocam acilikte bu aktiviteler için geçen sene ki sen konulmasını gösterdi. Şimdiden belli ettiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü sizin açınızdan da yani günlük yaşam pratiklerindeki mobil bir uzanan üstünde artı miktarlı maselileri bu kadar insanın enerjilerini gerçekten taşıyamamışım. E, bu siyasetle politika ayrımında sizin naif düşündüğünüzden de hareketle siyaseti anlamanızı e, <gülüyor> düşünüyorum. Fakat yapılan bu numanlarda seyisli, sat güzel anlamlar ve en vatandaşı tabirini mazum görmüş, belirgin gören bir o, siyasi erkin yalanları ve uygulaması olduğunu e, gözlemlemekteyiz. Ancak şurada politika noktasında da bir belki gibi bir çelişkiler bahsetmek mümkün. Çünkü politika polisle yapılan bir şey. Bunda doğrulan demokrasi olanağı olduğu bir yönetim sistemiyle ilişkinidir. Biz siyasetin etimolojik kökündeki pejoratif anlamından kaçmak için politika dediğimiz noktada da doğrudan da o mesajın olanak olmadığından dolayı e, politika tabirinde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bunun da ilk tek istikası political economy anlamında muhakkakının da söz sahibi olduğu bir denklem de diye düşünüyorum. Yani şöyle diyelim. Artık politika diyebileceğimiz bir ürteyle zaten seyisli kuratı içerisinde hep vardır. Yani kendisi e, politik alanda iş görürken politik alanda iş şey, e, demokratikliğini talep eden ama e hedeflere ulaşınca da bir antipolitiklerin yönüşüyle yani dünyanın her yerinde ileride bir işte şey bu neoliberalizm dediğimiz çağın temel karakteristiklerinden bir tanesi bu. Yani yine bir politik politikalarının e üzerini sıvayla örtülmesi çabası. Bunun yerine işte politik olan yerini neyi getirmeye çalışıyor? Yani en neoliberal yönetim e tipleri e işletme. Yani yönetim dediğimiz şey bir işletme dönüyorsun. Dünya hatta tamamı bir e, küresel işletme olsun. Politikan hiç olmasın. Ya da politika arkasımız o zaman şu e, politika için bir polise ihtiyaç var. Polis dediğimiz şey de e, yurttaşlar topluluğun tarafında oluşturur. Ve, yani yurttaşlar topluluğunda da yurttaşı nasıl tanımlığını şu şekilde Arista Teres'in tanımlığını kullanacak. Arista Teres diyor ki e, yurttaş yönetme kapasitesine sahip ve yönetilebilecek olan. Yani yönetme ve yönetilebilme kapasitesine sahip. Yani kendisi hem yönetici olabilecek kadar yöneticiyle denk hem de yönetici tarafından da yönetilebilir olma. Yani bir nevi yönetilen yönetilen arasındaki ilişkinin denkliği, bir nevi politika pratiğinin temel esası oluşur. Yani eşitlik mensubu. Halbuki bir işte bu. Şu an Çağdaş dünyada ki bu e, küresel işletme mantığı değil. Küresel işletme mantığı bütün bu politik alanının üstünü sıvayla örtüp bir nevi e, şirket mantığı da bütün dünya alanının içine bir araya koyuyor. Tabii her zaman başarılı bir bir sürü çatışma noktaları falan patlıyor. Bunu, zaten bu atölye bu çatışmalar, şiddetler niye oluyor sorusuna da bir nevi yanıt vermeden Hem de bu şiddetler niye politikaya dönüşemiyor onun da yani niye e, bir politik talep illa kendisini şiddet politiği olarak ortaya çıkarmakta ya da niye eski tarz savaş pratikleri yok bu soruları görmeye çalışıyoruz zaten. O politik olan dediğimiz şeyin bastırılması ve o bastırılmışın patolojik bir şekilde geri dönüşü. Yani bir bu atölyede görmeye çalıştığımız şeylerden bir bu. Zaten bunu görmeye çalışırken o yüzden modernler ve çağdaşlarla karşılaşmalı değil ki bir nevi Modern yazıklardaki e, okumaları çabuk şöyle bizim bugünkü dünyayı anlamamız için de bir, e, önemli imkanlar olurmak. Belki bu el kitabı var ya siyaset kâsesi el kitabı yazanlar, onlar e, gidip bu bizim önemli yazıklarımızı e, bir nevi müzeye kapatılmak. Hiçbir zaman e, onların e, düşünceleri şey olmaz yani. Bir, e, çağdaş versiyelim konusu olmaz olan. Sanki bunlar müziğin bir takım fikirler üretiyorlar e, ya da onlar sanki içi boş homojen bir zamanda düşüyorlar. Bütün e, fikirler aynı düzleri. Yani şöyle iki tane şey var. İşte biz bu e, şiddetler, patravijler nasıl oluşuyor? Bunu biraz da görmeye çalışacağız. E, o seyistikleriyle politikleri de bu yüzden ayırt gerekiyor ve sanki politik terse zaten birinci kaygılarla e, bu ayrıştırma kapasitelerinden alıyor. Bir takım kavramsal ayrıştırmalara gitmek istedik. Zaten eee e, bir ara bir şey sefer bu sorun için yani politikayla felsefe ya politikayla gerçek siyasetti onda tez alıyor. Politika ile felsefenin doğur e, ilk devre açısından da bakmamız Yani hem alt plan hem de modernite ilk İkisinin çok ortak özelliği var. O da sınırsız sorgulama meşhuriyeti. Yani bu Tales'in Arke sorusu dediğimiz şey var ya bu e, bunu sanki şey yapar ben görüyorum size öğrencilerini böyle Tales'u demiş falan yazıyorlar. Böyle ezberlemeye çalışan. Bir kere yani o Arke sorusu çok politik bir soru. Çünkü Arke sorusu şunu da soruyor yani zanda. Bu şeylerin kökeninde ne var demek? Bu politik düzenin kökeninde de ne var? Yani bir polisin sahibi o polisin yurttaşlarıdır. Yani bu zaten bu soru sorabilmek kafasıdır ve bu alanda felsefe ile politikanın başlangıç koşulları denktir. Bu yüzden zaten demokrasinin olmadığı için <gülüyor> ciddi bir felsefe pratiği olmadı. Yani o e, politik felsefe aynı zamanda işte felsefenin bu politikliğine de bir referans oluyor. Yani sadece bir politika düşüncesi var bir de felsefe pratiği var diye iki ayrı sistemde bir işleşiyor. Zaten felsenin kendisi her zaman için bir politik etkinlik olarak çıktı. Bir politik etkinlik olarak çıktı. Dolayısıyla şöyle bir ifade kullanıyor. Yani politik felsefe o birlik e, teorilerinin diyelim, dolayımsız meşruiyetini kırma zilniyetinden yola çıkar. Birlik ve birlik için olanın o dolayımsız meşruiyetini kırma çabasıyla yola çıkar. Hiçbir zaman o yüzden var olanı meşru olamaz. Tam varlığının içerisindeki o arkeyi diyelim tırnak içinde arkeyi ya da mantığını görmeye çalışır. Yani bu bağlamda da yani politik felsefet haline baktığımızda genellikle iki tip e, teori, tabi bu iki tip teorileri çoğaltabiliriz ama bu bağlamda baktığımızda bir e, poliste ideal yönetim nasıl olur? Genel işte Platon gibi Rousseau gibi, ideal yönetimin koşulları nedir? Genel yani Rawls gibi teoriler vardır. Bir de bunun dışında e, bu polis de olanı e, ya da politik olanı diyelim betimleyici teoriler vardır. Buna da belki Aristoteles ile başlayan bir atlı sayılıyoruz. Bunlar işte Heberi, Spinoza'yı, Bakkeri'yi, Şivit'i ekledik mümkün. Yani de nevi ben Rezi dediğim atlısı hatta bu adalet teorilerini yan yana okumaya çalışacağız. E böyle bakıldığında yenilerde bir felsefenin yüzüne de işte bu e, geliş soruşturma inandı. Ben de oy kullandım buraya. E, fakat şunu gördüm, mesela bizim e, felsefe felsefecilerimizin hiçbiri e, V'ler sevmiyormuş. Bunu gördüm Max ama Max Weber gerçekten e, modern bilgilerini anlamak için en kiriti sinirlerden bir tanesi. E, biz en azından Mustafa Hoca'nın katkısıyla da o V'ler ve tahakküm bu şekilde girmeye çalışacağız. Ee, i̇sterseniz bir ara verelim ama şunu da söylemişsiniz, zaten zar zor bir ara verip e, varlığa birleşik kolumları kaybedebiliriz düşünemişsiniz ama e, sorusu olan varsa önce sorusu olan, kısa e, ara yapabilirsiniz. Ee, felsefesi politika felsefesiyle politika felsefesi tabii ki var mı? Var, politika felsefesi tabirini Politika felsefesiyle yine ee, felsefenin politika ile ilgilenen kısmına e, politika felsef dersin, ahlak ilgilenen kısmına ahlak felsef dersin. Halbuki yani bir politik felsefe, felsefenin kendisidir. Birazdan da bilgilerin çalışıyor. Belki yani, felsefenin ilgilenir meselesidir. Ama bu türlü politika felseesi diyen yani felsefi sektörel zihniyete tabi ediyor. O sektörel zihniyetlerinin sonunda eski e, o hirarşik aydınlığını canlandırma çabasıdır. Yani, evet. Evet, bir ben de yoklama listeleriniz var e, tabii şey, şimdi tekrar söyleyelim biz bir katılım sertifikası veriyoruz bu <gülüyor> değerlerin sonunda tabii devamlı arz eden bir iki devamsızlığa hoş geliyor de çok şey değil ama yine de şey bu dokunma sesini izah ederseniz sertifikayı nasıl bir değerli bir kısa ara ama ben buraya şey yapayım açıkçası, yani geldim. Ya. Bu bina 16. yüzyıldan kalmak hmm. ee, ve bir çocuk okulu olarak yaptım, o yüzden biz, yani yetişkin insanlar biraz zor sayıyoruz. <gülüyor> ee, Şimdi şey, siz zaten yetişkinler için yapılmış yetişkin bir, bir çocuk okulu. Ve farkındaysanız sonra lazım da bütün çocuklara mülk dozunda eşit mesela genelde bu çocuklarla o şekilde eski ee, Biz de zor sığıyoruz farkındaysanız. kapılar falan biraz dar. Bu <gülüyor> bu. Daha sonra bu dernek sarı Fatih belediyesinden alıyor, eğitim amaçlı kullanmak üzere da işte 3. yılda tartış tarz e, kolektif etkinlikler sürdüyor. E, sanırım daha da fazlası olacak sonraki bir bakta. Tabii de masa sandalye sayısını da artırırsak daha iyi olabilir. Peki Evet, işte, o, onları Mehmet Hoca'ya iletin. O organizasyondan o buralar nasıl aslında. Ne tari şey, onlar şey kullandıkları için yani konjeksiyon teyze. O yüzden yeri biraz zor oluyor. Şimdi... Tamam, biraz oturabilir Şimdi... Hocam başlamadan. Tabii. Arada birkaç arkadaşlar konuştum da, onlar yani zor katılım olmamak için bir soru sormamıştım ama giriş yapışımın yanı olduğunu düşündüğüm ve Aristoteles'in yurttaş tanımınıza atıklarını bir soru karşısında Aristoteles'in yurttaş tanımını da yöneten bir iletilen vurgusu yaptınız. Şimdi Aristoteles'in artık dönemdeki yurttaş tanımında çocuklar, köleler, kadınlar ve gelin altındaki erkekler yurttaş olamıyor. Aristoteles'in kendisi de politikası <gülüyor> yani yurttaş değil. Böyle olunca Aristoteles'in bu tanımı yani bence temelinden öte. Demiyor demiş. Ama siz açarsanız sorun Yani şu şekilde e, diyelim. E, orada Aristoteles'in e, tanımında şöyle çevrilebilir ki, buyuran ve buyrulan olarak da çevrilebilmek mümkün. Burada neoliberal ve yöneten yönetici arasındaki simetrik e, ban asimetrik olmaması, yani siyasetin dili, seyistik dili, bu ikisi arasında yani yöneticinin yönetilemden medikâr anlamda üstün olduğu ve arasındaki asimetrinin hiç zaman ve aşılması ötesinde yer değiştirebilir olmadığı tezimden yola çıkıyor yani. Yani o asimetri içerisinde üstteki belirli koşulları sağlayıp işte varılma yeme, içme falan karşısında alttakinden sürekli itaat bekliyor. Bu itaat karşısında bazı karşılıklar sunulacak. Böyle bir yönetici gibi var. Fakat Aristoteles'in tanımında sapladığımız zaten hani ideal bir politika yok ya da şu politika daha ötekinden idealdir diyebiliyoruz. Ama en azından mümkün olan daha iyisini yapabilmek için özellikle yani bu simetrinin ve denklik ilkesinin işlemesi açısından. Şimdi ben politik felsefe teriminde etkinlik ve terim olarak diyorum. Hem etkinlik olarak politik felsefe yani genellikle çünkü etkinlik olarak politik felsefe teriminin altını çizilen bir gençten bir iz de var. Çünkü geçenlerden zaten felsefenin kendisi bir etkinlik. Yani buna neye karşı Bazı Bazen gidiyoruz tuhaf fakülteler ve derslere yani felsefe eğitim almayan gruplara. İşte bunlar çok teorik demeye başlıyor. Sanki orada biz düşünme etkinliği yaparken bir etkinlik yapmıyormuşuz gibi. Yani politik felsefe etkinlik ve terim olarak bu tabiri basa basa söylemek istiyorum. Kendisine bu e, uygun bir kavramın güvencesi olarak belirmez. Yani ilk politik o sizin sorunuz aslında en net yanıtlardan bir tanesi de bu belki e, politika felsefe demekle de bir kavramın içeriğine uygun bir tanım da sağlama çabası var. Fakat biz hem etkinlik olarak bahsettikten ki etkinlik ise yani praksis olarak bir ucu açıklık ve öngörülemezlik ve içine tepkid olayların da belirilmesi imkanı vardır. Bu yüzden zaten kavramını uygun bir şey çıkaramazsınız. Bir terim olarak da politik felsefe e, bu tarz bir kavramı barındıramaz. Çünkü politik felsefe etkinlik ve terim olarak zaten kendi anlamını belirli paradokslarda yakalıyor. E, bu paradokslardan birincisi politika ve felsefenin zaten e, paradoksal bir etkinlik olarak her seferinde yan yana gelmesi. Bunlar ikisi o kadar kolay kolay da uyuşan bir yandan koşul olarak benzer koşullara sahip olsa diğer yandan da politika ve ilişkisi paradoksal değişik olarak çıkıyor. Örneğin işte çok basit klasik örneğimiz Sokrates'in ortası en basitinden. Ve e, ilginç şeylerden bir tanesi bu benim tabi e, verizm tanımında bu kitap verizm tanımında en çok ilgi çeken unsurlardan bir tanesi de şu. bir Birçok ciddi politika düşünülüyor. Felsefeci olmamasını da iyi bir anlamak lazım. Mesela işte Sunuzo, Makibelli, Kralwitz, Schmidt gibi doğruna felsefeci olmayan e, düşünülerin politikayı daha iyi düşünmesinde bu sanırım e, geleneksel e, felsefenin e, siyaset felsefesi ya başka politika felsefesi diyerek o atlattıkları e, spekülatif tavrın da etkisi var. Yani felsefe sonuçta bu politikayı bu şekilde düşün, diğer tip düşünülerden daha iyi düşünememiş de olarak yollayabiliriz. Yani niye işte mahkebe gibi doğrudan felsefeci olmayan bir düşünür ya da beklemeden kişi niye politik alanı daha iyi kavramış? Niye şimd daha iyi kavramış da diğerlerindeki fazla spekülatif ve o Teori-pratik ayrımına yaslanan ayrımlarda kavramsal başarı o kadar etkili olmamış. Kavramsal başarısız belki. Şimdi demek ki biz buradaki politik düşünmeleri, bu saydığımız politik düşünmeleri, yani felsefiyon ve politik düşünmeleri de belirli kavramsal dolayılarla her politik felsefer içerisine dahil etmeniz. Ki zaten şimdi 7. yüzyıl literatüründe böyle bir eski yarattı. Yani birçok felsefeci ondan bu şekilde paylandı. O zaman ben politik felsefe terim ve etkinlik olarak, bu tabiri birkaç kere buyuruyoruz sanırım. Terim ve etkinlik olarak kendi anlamına bazı durumlarda daha iyi ortaya çıkıyor. Ki bu bazı durumlar siyasi felsefe diyenlerin yakalayamadığı durumlar. Mesela politik felsefe anlamını daha çok ayırt kavramlarda yakalıyor. Şimdi bu ayırt ettiği kavramları biraz daha Ya da e, yakaladığı farklarda, bazı düzey farklılıklarında ya da saptadığı bazı paradoksal <gülüyor> ya da bence e, en önemli unsurlarda dense, bazı tasdik dışı bırakılan etkileri ya da bazı tasdik dışı bırakılan olguları politik felsefe kendi kavramsallaştırmasında daha belli bir kılıyor. Örneğin hakim bir kavramsal tavrı ya da hakim bir politik tavrı dışarıda bırakmış, sahnin içine ettiği şey, kavramı ya da olayı e, politik felsefe kendi merkezine getirerek bu işi görmekte. Şimdi bu e, bazı ayrımlar dediğimiz şeyin mesela benim zaten bu birinci kısımda e, bu ayrımını yaptık. İlk mesela politika politik olan arasındaki ayrım bizim için çok politika ayrımlardan biri ve bunu e, sonsuz sayıda neredeyse e, farklı tanımlı yakalamak mümkün. Yani birçok farklı filozofta dedik, e, bu ayrım var. Ama bu ayrım birçok filozofta farklı farklı şekillerde yorumlanmış. E, bir başka yaptığımız ayrım politika ile siyasi arasında yaptığımız ayrım. Yani bu ayrımları yapmak zaten politik felsefenin o paradoksal işleyişine uygun düşmek Yani önemli olan bu ayrımları bir şekilde yapıyor olmak. Çünkü ayrımları kaldırmak güzel seferinde bir yönetim mantığıyla düşünen bir yönetici ya da seyistlik mantığıyla düşünen bir politik düşünceye ve sektörel felsefeye doğru yardımcı. Yine mesela Ransia'nın yaptığı politika ve polis ayrımı ya da İngilizce'de politics and Police ayrımı gibi yani şirket politikası dediğimizde, mesela oradaki şirket politikası tabiri politika değil, politik değil, polisi e, manası da olur. Onu Onun için siyasal kavramın kullanılması Yok, şirket politikası dediğimizde tabii e, şey. Yani devlet politikası anlamında göreviz siyasal kavramın kullanıldığını ben çok yoruldum. Evet, yani zaten bunların hepsine bir farka koymayacağız. Üzerinde ayrımı ve farkı görünür kılmak. Yani politik felsefe bu ayrımları hepsinin neredeyse kavram değil. İşte olduğu bir diğer diyen siyaset bilimi tavrından da e, fark. E, yani en temel ayrıldığı nokta bence burası. Onun dışında e, farkı fark etmek diyebileceğimiz yani politik felsefe farkı fark eder dediğimiz bir takım aynı işçilerimiz var. Mesela şimdiden aldınız. Devletsel olan da, politik olan aynı şey değildir siyasayla e, <gülüyor> e, bize, politik olanla devletsel olanı ayırt etmek lazım. Yani Şimd'in 1963 e, ön sözünde yazdığı gibi mesela devletsel olan artık politik olanın tekeğini yitirmiştir. Artık politik olanın tekeğini tutmaz diye bir 63 baskısına bir ön söz yazıyor Şimd. Yani halbuki e, ilk baştan bir devletsel olanla politik olanı özdeş tutsaydı bu politik olan farkı şimdi düşünememiş. İki Şimdik hani naslı ve hatta çok fazla devletçi olarak adlandırılan bir düşün olmasına karşı yazdığı kitap partizan derisi mesela. Yani politik olarak düşünebilmek kapasitesi Şimdikten hiç o sırada beklenmeyen bir kitapta yazmasına imkan Yine dedik ki politik olan da hükümetsel olan neden Dediğim, yönetime has olan şeyler de kaydetmek lazım. Yönetim politikalar bu der. Ama politikaların hiçbir zaman unutmayan bir alanda değildir. Bir sürü mikro e, mekanizma vardır. Onun kendi alanının içerisinde daha iyi olmuyor. Ve bence en iyi farklardan bir tanesi e, siyaset bilimiyle politik felsef ve entel aydınlığından bir tanesi. E, ama her siyaset bilimi demeyeceğim. Yani Bizim politik felsef ve yakın siyaset bilimciler de var diyelim. Ee, ama e, daha çok uygulamalı çalışanları kastediyorum. E, politik olanın tarihsel bir görünümünü sanki politikanın kendisiymiş gibi, politikanın kendi cevheriymiş gibi ele almak. Bunu şöyle, daha basit bir şekilde şöyle anlatalım. E, politik olanın tarihselliği düşündüğümüzde ve yukarıda saydığımız tüm işte bu A, B, C, D maddelerindeki ayrıntıları düşündüğümüzde ve politikalar kendisine her tarihsel toplumsal uğraktan, her tarihsel toplumsal süre içerisinde yeni yeni, yeni e, biçimler ve yeni yeni görünümler kazanarak var ediyor. Fakat e, tarihsel konjonktürün daha yavaş değiştiği yerlerde bu görünümlerin kendisi ya da bu uğrakların kendisi politika gibi değerlendirilebiliyor. Politika budur deniyor ve onun üzerine bir analiz ediyor. Fakat, böyle bir kırılma oluyor ki o politik olan görünümün kendisi tamamen bir sonraki yüzyılda değişmiş. Şimdi burada e, politik felsefe işte bu farklı düşünebilme kapasitesiyle öngörülüyor. Size basit bir şey söylemek istiyorum. Yedinci yüzyıldaki bu site indeksler denilen indekslere göre işte Habermas'ta John Rawls e, en fazla alıntıyı yedinci yüzyılda bu iki isim almış. Yani ikisi de bir şekilde ama sorarsanız bir merak. Gerçi Habermas utangaç şimitçe. Şimitle eski bağlantısını saklıyor. Ama Kosele bir önceki derste Ateş Küsur Hocanın bugün bahsetmiş Kosele'ten. Kosele kez daha şimitçe bağlantısını ortaya ver. Evet. Habermas'da John Ross bundan yirmi yüzünden fazla alıp referans almış isimleri. Peki niye bugün kimse bunlara bu kadar yağmıyor acaba? yani genel bir konjonktür içerisinde ürettikleri kavramlar soğuk savaş sonrası değişen çok yepyeni küresel görünümlerle birlikte onların ikisini biraz daha e, tarihsel bir malzemeyi değiştirirken Şimit'in o plastik kavramı daha da fazla e, ön çıkıyor. Hatta Şimit'e gelen referansları da incelediğimizde mesela 90'lı yıllarda Şimit'e gelen referanslar bir anda artmaya başlıyor. Çünkü 90'lı yıllar özel bir yani 90'ların başı tam da Sovyetler Birliği'nin yıkılmış olduğu dönem. Yani bir nevi o konjonktürel eden bir tarihsel uğrak kırılıyor ve yeni bir biçim ortaya çıkıyor. Miktar çok bu farkları düşünebilme kapasitesiyle politikalık <gülüyor> uvakarlarında yani, politik bir biçim bir ve bu hukuki ayrımdan çıkarabildik ve politik kansipleriyle siyasetli kansipleriyle sizin bir sorunuz var bu ve duruyor ama yani e, şöyle diyelim politik olanı bizim doldurup böyle buzluğumda saklayacak ne bir kavramımız var aslında ki felsefe genellikle böyle yapmaz sanki böyle bir kavramımız varmış gibi siyaset felsefesi yapar ki siyaset bilimi de genellikle kurumsal analizleri böyle doldurarak yapmayı tercih eder. Fakat o konjonktürler ve momentler bir anda kırıldığında o eski katı kavramsallarışmalar çok da anlamlı olmamaya başlıyor. Niye bak diye sorduğumuzda Şimit buna e, politik olan kavramı özel olarak tanımlayarak yanıt vermeye daha çok hayal ediyor. Yada Şimitçiler gibi i̇şte çok geniş bir Şimit grubu var. Ve o zaman şöyle bir e, önermede bunu politik olay kavramının öz çevre değer gibi meta giydirmelere diye üstten giydirmelere izin vermeyen bir alan odaları bilinç var politik Yani bu politik olanın parkesine dair bir eee pozitif sayıcı tavır karşılıksa 3 dakika. bu, bu daha belki yani daha da açık bir şey söyleyecek olursak politik felsefenin genel teorisi yok. Belki bu klasik siyaset felsefesi yaptığını söyleyen grup benim sefer ayrışmayı burada yaşıyor. Yani politik felsefenin kendisine miras bırakılmış ve özenle korunması gereken ısrarla korunması gereken bir formu ve doktrini yok. Genellikle bu siyaset felsefesi kitaplarında, özellikle giriş kitaplarında, ev kitaplarında sanki bize birileri bir çanta içinde miras bıraktı, bir böyle kavramsal çanta. Biz bunu özenle koruyup sonraki kuşaklara aktarmamız lazım geliyormuş diye bir siyaset felsefesi dersi vermek ratiği var. Buna karşı diyoruz ki bir politik felsefedenin böyle bir mirası yok edindiği. İkincisi tek bir politik felsebe de yok. Ve yani her e, hakiki perspekte aslında bir politik perspektif olarak da çıkıyor karşımıza. Sanırım o geleneksel felsefe yapısı içerisindeki e, politik felsefe yapma proati bugünkü hiç politik perspektifin hiç birinde yok. Yani bugün hala yaşayan en büyüklerden birisi işte, işte, varsiyer ve bal diyor hala ağam benimdekim. Bunlar geniş bir silsile var. Bu tarz ayrımların hiç de bu çağdaş politik perspektif literatüründe kullanmıyoruz aslında. Örneğin hemen şöyle bir hattan bahsedelim. Çağdaş felsefe ve çağdaş politik felsefeler bir yandan geleneksel felsefeyle bir kopuş felsefeler ama bu böyle bir kopuş ki yani argumentatif anlamda bir akıl yürütme bağlamında tabi süreklilik sürüyor fakat bu akıl yürütmeyle bu, bu, ilişki halinde kopma söz konusu ama aynı zamanda modern felsefeyle de bir e, bağlantı noktalarında e, aşılmalar söz konusu. Yani antik modern ve çağdaş diye ayırılacak olursak modernler ve çağdaşlar arasındaki ilişki bir yandan süreklilik, bir yandan da kopma ilişkisi. İkisini de yan yana gözetiyorlar. Bu yüzden de hepimizin Bob's'la işte, Şimd'i yan yana okumamızda e, süreklilik ve kopmayı daha rahat görebileceğiz diye düşünüyorum. B'ye i̇şte miden bu faşinlikten rahatsız böyle bir hatta söz etmeniz mümkün. Yani çok basit bir e, örnek vereyim bu tarz bir okuma modeliyle rahatsız yerden bir örnek vereyim. Örneğin rahatsız yer işte e, bu Mezaltat kitabında nasıl şey bilmişti şey uçmansızlık türkçeye şey bilmişti. Bu kitapta bir politik felsefe tarihi kendisince tasvip etmiş şöyle bir ayrıntılı üçlü ayrıntı yapıyor. İşte Platon'un işi arki politik yani bir potansiyel bir politika var. O benimleyici olacak. Ya da volksu politikaya para politik diyor. Yani bir nevi politik olanın devletsel araçlarla ikan etmek Ya da volksu politikaya da meta metapolitika diyor. Bir yani üst politika olarak çıkıyor. E dördüncü hattı kendisi, kendi hattı olarak değerlendirmeniz mümkün. Yani çok hızlıca geçtim buraya çünkü niyetim tam olarak vay bunları anlatmak değildi ama. Örneğin Ransiye'den işte bütün bu hattı nasıl okuduğunu göstermeye çalıştım. E, mesela o bugünlerde en fazlarıyla bulan tema, çünkü şuna döndü çağdaş politik felsebede. yani eşitlik ve özgürlük talebinin aynı anda eş zamanlı olması yani mesela bu eşitlik ilkesi en temel ilke olarak aslında politikte en temel talebi ve koşul olarak karşımıza yani bence yani bu paradoksal zeminlerden en önemlilerden bir tanesi de liberal politik felsefelerle bir toplumlar ya da paradoksal ayrımlar söz konusu. Mesela Şimd'in meşhur tarihlerinden felse, aslında liberal politik düşünce yoktur. Bu işin. Liberal bir apolitika ya da bir apolitik düşünce vardır. Yani liberalizm çünkü kendisi aslında bir politikalı mı? yok, politikal antalama yok. Politikal antalama liberal düşünce her seferinde başka şeylerle ikram etme çabası. İşte ekonomik olanlar, işte efendim e sosyal olanlar ikame etme çabası içerisinde ve Maalesef bu 20. yüzyıl e, politik felsefelerinin, e, tınak içinde politik felsefelerinin en yoğun etkilerinden bir tanesi liberal politik felsefe tarafından tahin edildi. Yani bu e, liberalizmin yoğun bir etkisi vardı ama bugün e, bakıldığında yani 20. yüzyıl başı itibariyle adında bu liberal e, politik e, düşüncelerde ciddi kırılmalar söz konusu ve zaten mümkün dünya düşünme konusunda ciddi bir kavramsal e, kriz yaşıyorlar ama yine de e, bu liberalizmin, liberal düşüncenin etkisi cidden e, akademide de büyüktür. Zaten az önce en çok referans vardı ikisi saydım oradan anlayabilirsiniz ne kadar etkili olduğunu. Gelin, benim e, gelince en önemli bulduğum bu benim kitabımız en son çıkan kitaplı en çok yani, Politik felsefe bu tasdik dışı bırakma ile ilgili de bir e, tabır e, söz konusudur. Yani belli tasnitlerle yol almak konvansiyonel uzlaşımsal yöntemler tutturma politik derslerinin işi değil. Genellikle e, özellikle lisans dersi anlatan hocaların böyle bir eğilimleri eğilim oluyor her dersler oluyor. Mümkün olduğunca öğrenciyi anlatmak için e, tam, çok fazla tasnit gibi 3-4-5 diye tasnit yapılır ve mümkün olduğunca konvansiyonel uzlaşımsal yöntemler tutturulur ama tam da kıymetimize şunu öğretiyor e, akıntıya karşı yol almak ...tarihin olduğunu tersine tanımak... ...imdat kredini çekmek... ...aslında politik felsefenin esas işi bunlarla... ...ne konvansiyonel herkes anlaşılacağı yöntemler sunmak... ...ne temel yerine ayrımları yapmak... ...aksine... ...imdat kredini çekmek... ...çünkü felakete karşı gittiğinizi... ...hatta içinde bulunduğunuz durumun kendisinin bir... ...felaket olduğuna dair... ...bilinci uyandırma... ...çabasıdır politik felsefenin... ...o yüzden... Bu tekinliği içerisinde indat çekme ya da yangın e, alarmının çalmak en temel iş olarak gözüküyor. Peki buraya kadar bir sorun halinde sınıflandırırsınız. Çünkü politik de pence indirme yok dedik. Yani bütün onun kaybolması için, abdestimizin tam devleti politik dışında. Ee, şöyle e, yani çağdaş politik felsefenin e, yaptığı taslaklar gibi örneğin az önce rahatsız etti ki Platon'un bu politika e, tanımı arki politik diye yani bir arkesi var. Bu arke etrafında yani adaletin koşullarını e, taslak etmeye çalışıyor ve adaletin koşullarını kendi bildiği o arkeden hareketle kurmaya çalışıyor. Bir nevi e, bugünkü çağdaş politik felsefede. Evet bu tarz bir tabla karşı olduğundan yani Ransiyel'de BNM'de de aynı karşı duruşu görebiliriz. Ee, böyle bir şeyin politika alanında mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Yani o e, insanlar bazen zihninde tarih edebilir işte ideal bir adalet e, koşumu. Yani şöyle olsaydı mükemmel bir yönetim, yönetim olurdu diye. Böyle bir şey aslında politikada yok. Ee, onu görmeye farklı politik tanımı bu Ranciere'in ya da Bence Deniyem'in neden olmuşu tam da bunu anlattım. Yani, yani, politika da böyle bir arki üretme çabasının kendisi bir soru ya da bu tam tersi işte Ranciere Marx'ca bir şey meta politika her şeyi bir üstten politik olarak konuştum aynı şekilde. Evet bu uçradaş politika bu geneliksel ve modern felsefelerle ayrımı bu hatta üzerinden kurduğunu söyleyebiliriz. Ve böyle kurarken bile inanılmaz bir diyalog var. Bu diyalog sayesinde kurabilirsiniz. Hocam, bu liberalizm, ekonomik kuruluşuna dair garantizleşma kuruluşuna dair bir durumda daha bir detaylandırırsınız. Özellikle liberalizm de politik olmadığı noktasında, ekonomi vurgu olduğundan dolayı ve Ekonomik olan da politik politikleri yaklaşımından takip etme. Aslında politikadan çok da uzak olmadığı gibi yorum yapılır. Şöyle bir ayrım yapalım. Yani e, fiili liberalizmle ya da neoliberalizmle şeyi ayrı edelim. Liberal düşünülerin e, ürettiği kavramsallar. Yani biz az önceki eleştirimizde liberal e, düşünülerin liberalizm tanımlarını eleştirdik. Mesela bunlarla ilgili tasdikler e, yaptık. E, fakat hani, ki bir, bir ya yani araz bir iki farklı kullanımı var. Biz doğrudan düşünmeleri kastetmiştik. Bu düşünmelerde de hep aynı eleştiri gelir. Siz bize böyle dediniz ama biz gayet politik düşünebiliyoruz diye karşı yazı yazılır ama e, şunu e, görmek lazım her zaman ekonomik olanı değil. Bazen toplumsal olanlar politik olanı ikam etmeye, Bazen hukuki olanla, bazen de ekonomik olanla ama e, buradaki e, eleştiri Kavramsal bir eleştir onu söylemek için. Yani o zaman politikalar nedir dediğimizde onlar Şimit'in aradığı ve bulamadığı bir yanıt var. Kısa o meksimde. Hala da sürebiliyor. Tam da o noktada ben de işte Neoniberalizm kurumlusu yapmaya bu anlamda da isim olarak da mesela Hayek'i çok belli çünkü Negri'yi falan telaffuz etmekten yani, telaffuz etmekten e, etmek, e, e, çağır yapmak istedim. Bu arada ne Negri'de Şimitçe. Yani yıllarda İtalyan e, Marksist şimitçileri diye bir akım var. Yani Asıl Agamben'le ilgili falan hepsi o hattın içerisinde yer alıyor. Onların hepsi ciddi sıkı şimit okurlar. E, Onda da yani. Yılların böyle bir şimit e, İtalyan şimitçiliği var. E, şimit aslında e, var olan sıkışma, daralma ve kapatmaya karşı şimit hep bir e, sıkışma teklif olarak okulmuş dünyada. Evet, başka bir sorumlusu anlaşıklı bir şekilde de yaptığımız bu ayrımlar. Onlar hemen kabul edilmiş yani bir cese yoksa e, biraz e, bu ayrımların e, ayrım yapmak iyi bir ayrım Ayrı yatsarken bu yaptığının ayrımları geride bırakıp devam edeceğiz. Çünkü mesela politik olanla <gülüyor> fırt, e, politika arasında ki <gülüyor> ayrım. Şimdi bu hemen kabul edecek bir şeyin çok e, emin olmadı. Ben kendi yani şey yapman için şu karıslar hani nasıl diyeyim? Bu e, bunları hemen kabul etmekten sonra ki karşımayı, e, e, bu, bu, bunlar üzerinden yoğunlaştırdı. Yani şöyle e, şey, şöyle bunlar şakı, bu aileler daha büyük. Bir de şey işte siyasetler, hoşkı arasında da siyaseti, e, siyasal olmanın siyaseti seyircilerinden e, şeye bıraktınız ya bu da tutuklanacak. E, bu bulgu da olacak. Yapma imkanı söyleyeyim modern siyaset e, etiği biçiminde bu e, konu tartıştığı bağlamında düşünürsek modern siyaset yaklaşık e, e, Fukon'un tabiriyle politika yokluğu kendisi kanser <gülüyor> <bir> siyaset de birer <gülüyor> yargılatın yani, bütün toplumsal bedenini de kimse Yani o seyisinin <gülüyor> şehirde bir anda Teknoloji, teknoloji dedi mi? O yerden. tekrar yazacaksınız. Şey, biz maalesef biraz bir etme, saçilme, yetişkinlik. Yok, biraz daha büyük bir kavram. bir de ayrım, dil bu iki ayrım oldu. Şimdi şöyle da bizim hem doktorla, masterla, lisansta verdiğimiz bir takım dersler var ve böyle yayınladığımız kitaplar ya da makalelerde sürekli bu ayrıntıları öğütüyoruz. Aslında bu giriş seminerinde e, yani ileri sonuçları sunduk. Yani bazen gerçekten bunlar gibi seminerler de yapıyoruz uzun uzun. Sadece politika ve politika ayrılığı üzerine mesela geçtiğimizde bir dersiniz var. Tensefe soruları bir ya da iki ders bir dersinde Sadece bu ayrım üzerine bütün dönem 14 hafta bunu yaptık. Yani bu senelerde bu talnaslı devam etmeye lazım. Daha çok bu seminerde yani bu yaptığımız ayrımları sürekli daha çok şimdi savaş, işte yasa, adalet sorunları etrafında edeceğiz. Sadece en azından şunu söyleyelim, bir parantez olarak dedim askıya alın diye paranteze geri çekildi tarifada. Bazı kavramları rahat rahat kullanma konusunda kendimize bir rezerv koymamız gerekiyor. Özellikle de böyle bir sorunumuz oluyor. Bazen her şeyden konuşuyoruz ama en temel şeyleri hiç konuşmuyoruz. Örneğin Örneğin işte kullandığımız kavramlar adan mesela 400 tarifte kitap yazmış ama kullandığı üç kavramı bile doğru düzgün hiçbir yerde tanımamış ve bunun işte düzü, tersi, altıtezi karşı argümanı Bu açıdan derlenmiş. Bu, bunun bazı isim yaptığımız e, şeyler oldu. Bazı başka e, senelerde dersler diyelim. Sadece burada biraz elimizdeki mevcut aygınları e, tekrar kısaca hatırlatmak istedik. Ama değil gibi o bu iki kitabın dersin başı da senelerin derslerin başında. O yüzden sonraki videolarda da çünkü bunlar için de daha somut olarak e, bu tartışmaları yaptığımız yerler vardı. Ama yine de şey e, e, borcu tanıma o kadar yakın olmadığını da söylemek istiyorum. Hani, e, çünkü diğer türde politikaların her şey demiş ve bize yine bir ayrışma alanı bırakmamış yani kısaca böyle bir şey. Ama yani ona çok e, o e, yoktur demiyorum ama e, yine biyopolitikanın yakalayamadığı başka bir analiz alanı açmak yeri etmişler yani bir e, onların çok fazla bazı yani buluyorum. E, diğer türlü e, seyistik pratiklerinde indirgeyerek falan düşünüyorsunuz. Kesin Ve bunda şunu söyleyebiliriz, yenilerde bir kitaplar çıktı, yani bu konu öğrencilere dersin de yazmıştım. Yani mesela bu konu İran diyelim konusundaki analizlere, bu grup diyalog politikasındaki eleştirdiği oklavantlara etrafında eleştirdiği mekanizmalarla ilgili zayıf bir taraf olduğunu da gösterdi yani somut politikayı tartışamadığı diyor o İran diyelimde aldığı tablolar. Herkes bu anlamaya çalıştık bazı ne işiyle ya yani bilmeden istiyor bu ko Batı diyelim. İrgan içerisindeki birçok şeye bu yuopolitik unsurlara karşı ya da birçok farklı sivincide kezmeye karşı çıktığı için bir anda İran devriminde çok olumlu şeyler görmüştü. Yani olay etrafında. Ama demek burada bir şey düşünemeyi ya da birçok filozof zaten politik olaylarla ilgili yanlış olayı ama bu, bu konu içinde doğrudan olmadığı bir politik olayla ilgili böyle bir yoruma da söyleyeyim. Ben o, o olayı düşünmek gerektiğini i̇şte bu, bu bir politika çok izin verdi bir, evet. bir şey söyleyeceğim belki soruya az önce geleneksel felsefe ve çağdaş felsefenin farklarından söz ettik. ben bunu biraz daha yöntem ve motivasyon üzerinden daha iyi anladığımı düşünüyorum oralara vurgu yapmak ister misiniz diye soracağım cevap anlattıktan sonra mesela geleneksel felsefe öyle anlaşılıyor ki var olanlar ola gelenler ya da olmakta olanlar olması gerektiği gibidir anlayışıyla hareket ediyor ya da daha düzgün söylemek gerekirse şu an olan zaten olması gerektiği gibidir doğaldır, mutlaktır, sabittir değiştirilemez, başka bir şey düşünülenmez kimden e, motivasyonu sahip. Eğer e, argümanlara e, öncülleri bu şekilde bir motivasyonla başlanırsa zaten uyarlayacak sonuç da değiştirmeyi de bilemeyecektir ya da var olanı <gülüyor> e, kabullenmeyi bilemeyecektir. E, Anlayabildiğim kadarıyla mesela ontolojistler ve klasikistler analitik e, gelenek metot diyelim, analitik metot bu yöntemi izliyor. Ya da idealist metod. Siz daha iyi ifade edersiniz. Ancak e, bunu, bu yöntemin dışında bir yöntem, e, izlenen yöntem hangisidir? diye soracağım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bir örnek vermiştim Mesela bu analitik felsefecilerin e, açlık, açlık problemini ele alacaklar söz dilimi argümanları altı altı diziyorlar ve sonuç olarak diyorlar açlık bir takım kimselerin etik duyuşa sahip olmamalarıdır diyerek de öncülüğünü sonlandırıyorlar. Burada mesela tarihsel bakış açısını işin içinden çıkarıyorlar. Sorunu başka reçelerinden uzaklaştırıyorlar ve tek kerte de ele almaya çalışıyorlar. Söz bu yöntem tarihselliği işin içinden alıyor. Bunu ifade edebiliyoruz. Bunun karşısında hangi biçimi, hangi yöntemi kullanarak bizim e, içeriklendirmemiz gerekir ve hangi yöntem bu noktada değiştirmeyi bilirler? Yani var olanı değiştirmeyi, başka türlü düşünmeyi bilirler. Sanırım şunu evet. söylemek gerekir. Bir felsefe tarihi açısından okuma yaparak. Yani bu e, işte geleneksel felsefelerin spekülatif yöntemlerine karşı e, bunlardan rahatsız olan bir de pozitivist e, bir etki olduğu felsefede. Fakat ee, biz bu durduğumuz pozisyon gereği ya da gereği, felsefi konum gereği, bu e, metafizik diyeceğimiz e, tavırdan kurtulmaya çalışan pozitivist tavırla da neo pozitivist tavırlar, e, bu metafizik tavır arasında herhangi bir tercih bitmiyoruz. Yani çağdaş felsefede bu iki tavada da karşı çıkma var. Fakat e, bu iki tavra karşı çıkan ekol içerisinde bir ciddi ayrım var. O da Frankfurt Okulu'nun düşünülerek, işte Benyem'in Adorno gibi düşünülerek saymak lazım. Ee, onlar e, bu tavla karşı çıkan Egeviyen gibi e, işte ontoloji eksenli felsefe yapmaya çalışan bir nevi fenoloji tandasından da kopmayı tercih ediyorlar ve eleştiren teori dediğimiz ya da olumsuzlayıcı teori dediğimizde bir yandan Egeviyen metotları kullanmayı sürdüren ama Egeviyen metotlara karşı da e, sesi felsefede kısılmış olan ya da diyelim tümele karşı tikel'in hakkını savunmaya çalışan bir hattı aralamaya çalışan. Yine bir felsefenin pozitif, işte e, ilişkileri kaldırarak pozitiflere varmaya çalışan farkı değil. E, pozitife varmadan o negatifite içerisinde e, daha görünür olmayan kısımları görünür olarak e, tikel'in hakkını savunma çabası olarak değerlendirmeye mümkün. Çok uzun bir hattı 3-4 cümleyi özetlemiş olduk belki ama yani Çağdaş-Persi'ndeki ana tartışmalar hep bunun eksenindeydi. İşte bu Anglo-Saksonlar ve pozitivistler, tarihsel toplumsal her şeyi dışarıda bırakmayla bir kammeler tuttular. Buna karşı işte fizikçiler vardı. Bir de bu ikisine karşı da otolojist e, tavır diyebileceğiniz bir tavır vardı ama sanırım bizim beslendiğimiz e, politik bersi farklı. Bu üçre de tekabül etmeyen i̇şte içinde Benjamin Adorno'nun olduğu işte bu Nürnansiyenlere kadar gelen e, hepsi bir birliyle aynı olmamakla birlikte benzer üsluplar geliştirmiş e, felsefe, pratikler olarak denilir mi? Evet ben biraz daha devam etmek istiyorum. E, aslında benim sevdiğim bir kitap var Yerik Bey'in politik felsefe diye bir kitabı ama bu Erik Bey'de yani kitabı sevmiş olma karşı bizim burada karşı çıktığımız tavrı da kitabında görmekteyiz. 1952 yılında yapılıyor bu kitap. Politik felsefe kitabı. Yani burada e, bu kitabı şu şartlarla sevdiğimi söylemek istiyorum. Birincisi, Elif Bey hala bu kitapta sistematik bir felsefe kurmaya çalışıyor. E, e, Bugün çağdaş politik felsefe tam olarak buna karşı. Yani bir nevi artık sistematik e, felsefenin kurulma çabasına da ters olduğunu <gülüyor> olduğunu söyledi. İkincisi, e, Erik Bey hala bu kitapta e, metafizik felsefe geleneğine referansla spekulyatif yöntemle devam etmeye çalışıyor. Yani Hegel sonrası bir felsefecik gibi değil, tam da Hegelci ama yani biraz ortodoks eğilimli bir anlayışla anlatılmıştır. Bunun da artık mümkün olmadığını, yani Hegelciğin artık o spekülatif yolunun bu şekilde korunarak politik felsefe yapma pratiğini de çağdaş felsefe de azaldığını söylediniz. Üçüncüsü ise hala politikayı akli eylemin bir düşüncesi olarak değerlendirmekte. Hala bu akli rasyonel olarak verme referansından da vazgeçmekle yetmişiz. Ger Gerçi Erick Bey'in duysa da o kitabı nasıl seviyorsun diye. Çünkü işte sistematik felsefe yapma pratiğe karşı olduğumuzu söyledik. Metafizik e felsefeyi canlandırma pratiğine Karşı olduğunu Ve hala rasyonel bir politik eylem alanı çizme çabasını, felsefelerini yakalanan çabasına karşı olduğunu söyledik. Ama en azından bunları söylediği için bile bence kitap güzel. Yani çünkü tam aradığınız malzemeler bu kitapta tam olarak var. Şimdi ben yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum Bak Karamazov Kardeşler'den bir büyük englizisyoncu en bölümü vardır bu kitapta. Bir de hatırlarsınız belki. Kitapta İsa sokaklara girerler, yani Peygamberi kendisi gelir ve e, tüm insandır, görsünü değiştirmeye çalışır, e, herkese eşitlik sunar. Fakat e, işte, engizisyoncuyla karşılaşması da tam da böyle bir ana detedir, yani e, bizim kurduğumuz düzeyi bozuyor sünler engizisyon makalesi ve İsa bile gelse aslında yok edilir artık, yani şu engizisyonun referansında olan, işte insanlığı özgürleştirmeye çalışan, herkese eşitlik çalışan insan bile gelse onun yok edilmesi gerekiyor. Çünkü sistem artık yani düzen artık başka türlü. Ona referans yani düzen onu bütün içine alacak kadar eşitlikçi değildir. Ya da onun ona referans olmasına karşı onu kaldıracak bir düzen yoktur. Değil mi? Yani şunu söylemek lazım. Bu eşitlik, eşitsizlik, e, pratiği ya da itaat etme, itaat etmeme pratiği açısından. Yani düşünmek e, belki de yani politik felsefe yapma pratiğinin kendisi e, ilk başta kendi konforundan itaatsizliktir. Çünkü kendinden emin olmak hissiyatına karşı bir saldırı olarak düşünmek lazım. E, çünkü itaat ettiğiniz ancak itibaren özellikle egonuz çok şişkinse itaat etmeye başladığınız zaman itibaren kendi konforunuza de çok itaat edersiniz. o zaman kendinize de bir nevi ihanet başlamış oluyor. Çünkü kendiliğiyle unutmamak koşulu kendiliğinin emin olduğu his hiss, hissetene karşı bir itaatsizliktir. Yine bir bu reaksiyonarist politik tavırlarla otoriterler politik tavırlara karşı en iyi ve itaatsizliğine yeten bir de şey itaatsiz olmak bir Çünkü reaksiyonel politik tarla sahipsiniz, hep şöyle yaparsınız. Başkası hep kötü dur kendinizin iyi olduğundan hep emin olursunuz. Mesela sol ve sağ reaksiyonelisi tavırlarda hep bu vardır. Hep ötekine saldırılır ama kendisi her zaman emin olduğu noktadır. Kendisine bir şekilde kendi konforunda sıkışır ve o kendi konforunda sıkışmadan yani kendisine duyduğu itaat ve e, bir nevi onun aslında kendisine ihanetinin başladığı yerce o Politik eğilimi üreticiliğin başladığı yerlerden bir tanesidir. Yine otoriter yan bir tavırda da şuunu görürüz: ithal etme fikri, hakikat fikrine karşı gelir. <gülüyor> yani i̇thal o kadar benimsinir ki hakikate karşı gelmeye başlar. Yine biz e, bu atölyeyle birlikte şiddet, e, çağdaş dünyada savaşın dönüşüm gibi sorularla e, bu felsefenin temel tavrını yani ithalsizliği atölyede sürdürmeye çalışacağız. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. <gülüyor> Yine soru solan varsa tabi alabiliriz. Herkes boğulmuş. Markemeyi devam edeceğiz. Ee, e, o için... <gülüyor> Facebook sayfasıyla yayınlayacak bir şeyi. Eee projeleri orayı takip edersiniz.